İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın Ömer hocam. Evet can yok. Bugün birlikte değerlendiriyoruz. Selahattin ve ben varız. E, alıştım artık. Bir hafta biriniz, bir hafta ömürlüğü. E, benim sıram ne zaman gelecek? Bekliyorum. E, haftaya afin, alalım afin. seni. seni. Tatil tamam, mi Tamam. Hayır haftaya A yayını alalım. Açık Aa, gazete yok, yayın. Uz uzaklardayım. uzaklardayım. <gülüyor> e, e, nedir evet. yılın durumu? <gülüyor> yılın durumu yani geçecek olan yılın, geçmekte olan yılın durumu malum pek iyi değil. Ee, ama gelecek, gelecekte her zaman umut vardır. Ee, biz şimdi yılın, yani geçmiş yılın diyorum artık 2019'un karikatürlerine aslında adettir. Ee, şöyle bir şeydir. Seçki anlatmak daha doğru olurdu Çok güzel karikatürler sunduk çünkü Bütün yıl boyunca evet. Fakat e, bu hafta öyle bir karikatür var ki Neredeyse yılın tüm olaylarını Kendi içinde barındırıyor e, ilginç bir karikatür Onu aldı e, Fakat önce öncesinde e, Cumartesi günü Cumhuriyet gazetesinin o iki sayfa olarak Yayınladığı ciddiyet eki var Orada e, Bir takım ciddi karikatürler var evet. Onlardan bir tanesi de İbrahim Tuncay Onu anlatmak istiyorum ee, Karikatürde haftalardır gündemde Gündemden hiç düşmeyen bir konu e, Kanal İstanbul konusuna Sanıyorum gönderme yapılıyor Çünkü böyle dev binalar Ve e, gökdelenler var karikatürde Aslında İbrahim Tuncay e, bu, bu tarz Binaları inşaatları çizmeyi çok seviyor e, Daha önce de böyle Karikatürlerini görmüştüm e, Fakat bu kez e, O hani İyice alış, İstanbul'da alışmaya, e, alıştığımız, e, sık sık gördüğümüz kentsel dönüşüm ürünü, inşaat halindeki böyle bina, buketleri var. Evet, bunların hepsi bina değil, inşaat halindeki bina demek i̇nşaat hali. çok doğru. Çünkü vinçler de var, hepsinin etrafında. Bu, uzun, turuncu, sarı vinçler var etraflarında. evet. E, ve bunlar bir geminin üzerine yüklenmiş e, karikatürde. Hımm. E, bu, bu e, bina grubunu, bu inşaat grubunu daha doğrusu bir geminin üstünde görüyoruz. Tam da böyle gemi denizden bir kanala mı giriyor değil mi? Evet. Böyle e, kanala girecekken e, önüne büyükçe bir el çıkıyor ve e, duruyor Buraya kadar. Evet ilginç çünkü yani son e, yapılan araştırmada halkın... E, Türkiye'de halkın %72,4'ü yani neredeyse 4'te 3'üne yakınının da Kanal İstanbul inşaatına karşı çıktığı yolunda bir araştırmaya da kamuoyu araştırmasının sonuçlarına da yer verildi. Ona da denk düşüyor. İlginç. Yani isteseniz de istemeseniz de yapacağız diyorlar. Hem Erdoğan hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı şeyi söylemiş ama Acaba halkın dörtte üçünün istemediği bir durumda ve sokaklarda bu ÇED raporuna da muhalefet şey olarak itirazlarını belirtmek için kilometreler neredeyse kilometreleri bir kilometreyi bulan evet. şeylerle çıkmaları bakalım çok ilginç bir hale getiriyor tabii. 2020 umutlar yılı evet. O evet. el de o el işte gibi yorumladım evet. ben. De. Ben de öyle yorumladım. İkinci karikatür İzmirli bir çizerden geliyor. Birolç'un bu da sözsüz bir karikatür ama bir da pek çok şey anlatıyor galiba. Karikatürde bir mahkeme salonunda yerlerini almış bir mahkeme heyetini görüyoruz. Üç tane yargıç var ya da biri savcıma yok. Üç yargıç herhalde bunlar. Evet yargıç. Sanık san, sanık sanık yok. E, yargıçlar her zamanki gibi kürsilerin Başında oturmuşlar Fakat bu kürsü biraz farklı değil mi evet. e, Üç yargıç yan yana otururken Onların yanında Aynı kürsünün uzantısında Devamında onlardan oldukça daha yüksekte Miraba benzeyen Böyle üzeri kubbeli bir bölüm yapılmış Evet i̇şte, O bölümde elinde tesbihiyle Başında sar, e, sarığı ile Bir imam oturuyor İmamın tam altında da ee, onun burada ne iş olduğuna dair bir ipucu vermiş bir oluşun. Ee, çünkü e, hemen görevi onun oturduğu külsün önüne bir pla plaka e, iliştirilmiş. kaka ile e, yazılı plaka da yazılı fıkıhçı. E, fıkıhçı e, ben sözlüğe bakmak zorunda kaldım. Her şeyin en iyi en doğrusunu en iyi bilen imiş. Öyle mi? Daha iyi bilirsiniz. Hmm siz aynı <gülüyor> Evet, ilginç bir karikatür. Buna da benim bir haberle katkıda bulunma hakkımı kullanayım istersen lütfen. Lütfen lütfen ne demek? Tarafsız Haber Ajansı'nın 18 Aralık tarihinde çıkan bir haberinde daha doğrusu o da şeyden almış anayasa internet sitesinden. Anayasa Hukuku internet sitesinde kendi görüşlerine zaman zaman yer verdiğimiz kitaplarına da e, yer verdiğimiz anayasa hukuku profesör e, profesörü Kemal Gözler e, Türkiye'de İslam hukukuna geçişin hazırlıkları yapılıyor demiş. Bu konuların en büyük uzmanlarından birisidir. Yani yalnız Türkiye'de değil, dünya çapında da olduğunu söyleyebiliriz Kemal Profesör Gözler'in. Ve modern hukukun İslam hukukuyla değiştirilmesine yönelik bazı hazırlık çalışmaları yapıldığı görülüyor. İslam hukuku bu haliyle modern bir devlette uygulanabilecek bir hukuk değildir. Zira bu hukuk modern insanın temel hak ve hürriyetlerini koruyacak mekanizmalardan mahrumdur diyor. Yani İslam hukukunun modern bir ülkede uygulanmaya kalkışılması bu ülkeye barış değil kargaşa getirir ve ülke kan gölüne döner yorumunu yapıyor Türk Anayasası Anayasa Hukuku sitesindeki yazısında yani İslam hukukunu eleştirmiyor ama asıl sorun en yüksek non kaynağı olan Kur'an'da adaletin ve barışın değeri üzerine onlarca ayet vardır e, kişilerin hürriyetini can ve mal güvenliğini tanıyan belki yüzlerce hadis vardır ne var ki İslam hukukunun doğduğu, geliştiği, yayıldığı Asya'da çok uygulandığı ülkelerde adaletin, can ve mal güvenliğinin, kişi hürriyetinin bulunduğunu söyleyebilecek biri var mı sorusunu sormuş. Asıl sorun bu diyor İslam hukukunda. Bir yanda değerlere çok önem veren ileri bir hukuk teorisi, diğer yanda ise kan gölünde bir hukuk pratiği demiş. O geldi aklıma benim de bir karikatürden nerelere değil mi? Evet. <gülüyor> aslında tuturistik bir karikatür. Ee, yani e, evet. Ben ben anlamadım hala. <gülüyor> ama, ama karikatür güzel çizilmiş. Güzel çizilmiş evet. Anlamak istemiyorum diyelim. Peki. <gülüyor> Peki. Devam edelim. Ee, devam edelim. Aha, şimdi anlatmaya çalışacağımız karikatür aslında işte o demin bahsettiğim neredeyse bütün 2019 yılını Belki birkaç küçük eksiği var tabi. Fakat bu bir çalışma. Portekizli çizer Vasco Gargalo. Onun bir kolajı bu. Bana biraz yardım edersen bu büyük tabloyu birlikte anlatalım diyorum. Çünkü tabloda o kadar çok ayrıntı var ki. Yani bazılarını ya da farklı tabii. yorumlayabilirim falan. Şimdi karikatın en solundan ve alttan başlayacak olursak bir futbol takımının taraftarlarını görüyoruz çokça. Ellerinde kupalar var. Formaları da eline kırmızı-siyah çizgiyle. Şimdi biraz araştırınca bunların Brezilya'nın en köklü futbol takımlarından Flamengo'nun formasını olduğunu öğrendim. Evet. Rio de Janeiro'nun Flamengo takımı. Aynı zamanda bu takım bu yıl Güney Amerika şampiyonu oldu ki tarihinde ikinci kez oluyor. Copa Libertadores. Yani özgürlük kupasını kazanıyor. E, fakat bu yıl yine çok kulüpte bir talihsizlik yaşanmış. Bu kulüp 2019'un Şubat ayında kulüp merkezinde bir yangın gerçekleşmiş ve on genç futbolcusu maalesef e, yanarak ölmüşler. Bu bakımdan kazandıkları bu kupa daha da önemli olmuş. Evet, ona evet, da de de değinmiştik biz de Alpulagayla evet. programımızda bu yıl içinde. Evet. evet karikatürde öyle soldan yukarı doğru çıktık çabuk et. Rio de Janeiro'nun o ünlü İsa heykeli var ya tepede duran evet. böyle. Onu flamenco takımının formasıyla görüyoruz. Heykelin başı ise takımı şampiyon yapan Portekizli teknik direktör George Jesus. Çizem <gülüyor> ee, de Portekizli olduğu için herhalde ona biraz torpil geçmiş. E, fakat bu bölümün arkası enteresan. Alevler içersin, her taraf yangın yerine dönmüş. O e, Flamengo kulübündeki yangın bir anda Paris'teki Notre Dame katedraline sıçramış oluyor. Karikatürde. Evet, çok. Ve cool. katedrali görüyoruz. Yukarı çıktıkça katedral yangını hatırlıyoruz tabii. O su oluklarından e, canavar şeklindeki gargoydelerden böyle alevler sıçkırıyor. Onun üstünde de Notre Dame'in e, görüyoruz. Değil mi? Evet. Ben onu e, Bolsonaro'ya benzettim. Tam çıkartamadım ama. Biraz böyle düşünceli görünüyor. Fakat alevler var. Yanıyor her taraf. Evet, yani Evet. Ben de Bolsonaro olarak evet. görüyorum. Bunu. Değil mi? Bolsonaro. Evet. evet. evet. E, ve e, alevlerden de yani yalan o Amazon ormanları, dumanlar falan filan biraz e, onu görüyoruz. Onu, biraz aşağısında e, yıl içinde öldürülen Eşit lideri Bağdadi'nin portresi var. O da bir hedef e, panosuna yerleştirilmiş böyle. Yine e, biraz daha aşağı inince Putin'i görüyoruz değil mi? Muzaffer evet. bir edayla üst bölümü çıplak artık o da bir oldu. E, Putin hep böyle çiziliyor. Atletik yapılı. E, öyle e, çok fotoğrafı var tabi. Avlanırken evet, evet. doğada filan böyle. Güzel bir imaj yaratmış ki de ee, Putin kutulardan çıkıyor, kutu matryoshkalar gibi, matryoshkalar gibi böyle kutular açılıyor, kutunun içinden yine Putin e, çıkıyor. Daha aşağı inersek tekrar e, karikatürün alt tarafına bu defa Hong Kong gösterici görüyoruz. Protestocuların e, o simgesi haline gelmiş, aynı zamanda sadece bir şemsiye var. E, ve onu çevreleyen bir sürü protestocu var. Bir sürü ufak hani biraz önce futbolculardan şey, taraftarlardan söyletmiştim. Onlarla karışıyor. Ve bu defa protestocuya dönüşüyor bunlar. E, ve muhtelif bayraklar e, seçebiliyoruz. Güneyan, Irak, bilmem e, İran, Şili görüyorum ben. Evet. Bütün isyanlar var. Fransa var. Evet, Fransa. Fransa var. Evet. E, hatta sarı yelekli protestocular da var. Küçük küçük. Evet. Yani baya e, kapsamlı bir karikatür. E, bu arada hemen bu profesyonucuların yanında da yaşlıca bir kadın var. E, çok da güzel çizilmiş e, kadın. E, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth. Bir merdiveni tutmaya çalışıyor. <gülüyor> Merdivenin tepesinde de tırmanan e, Boris Johnson'u görüyoruz. O iri cinsiz yine e, fakat kraliçe merdiveni tutuyor. basbaya tutuyor. E, merdivenden yukarı tırmanan Boris Johnson bir yandan gülümsüyor. Özürce bir gülümseme bu. Bir yandan da Avrupa Birliği'ndeki e, bayrağındaki daha doğrusu yıldızlardan bir tanesini elindeki balyozla e, parçalıyor. Evet, balyozda da Union Jack İngiliz, e, evet. Britanya bayrağı. krallık bayrağı, Evet, evet. evet. O balyozlar parçalıyor. Merdivenin hemen yanında e, Washington'un o Kapitol e, kubbesini görüyoruz. Ve e, şey açılmış böyle bir e, sanki e, kapağı açılmış bir çay demliğine benziyor. İçinden de bir ipe bağlı büyük bir balon uçurulmuş. E, aslında bu balon 2019'da başta Londra semalarında uçurulmuştu hatırlayacaksın Trump balonu, bebek Trump Evet bebek Trump, altı bağlı altı bağlı bir çengelliyle tutturulmuş uçan Trump balonu daha sonra başka kentlerde de Avrupa'nın başka kentlerinde de boy gösterdi işte o bebek Trump balonu bir iple kapitolun açılan kubbesinden yukarı doğru uçuruluyor ama o ne bir şey var, bir her var Eliniz e, bir kol daha doğrusu uzanmış, kolun ucunda bir el, elin için elin, elde de bir makas. Makas <gülüyor> balonun ipini kesmek üzere. Evet. <gülüyor> Kimin eli o? Bu çıkabilecek. Ee, Allah. impeachment diyorlar? Şey kadın eline benzemiyor. Yani. Evet. parlamentonun pa parlamentonun değil. E, Meclis'i neydi değil mi? Evet, meclisini. Bilemedim. Senato'nun evet. ama senatodan öyle bir şey çıkmayabilir. Temsilciler Meclisi. Evet, haklısın. Temsilciler Meclisi'ydi. Evet. O makaslar. Şimdi bir sürü figür var aslında. E, hepsini anlatmak da mümkün değil. Çok kapsamlı bir tablo bu. E, hemen o e, elin yanında eee gibi e, fakat kaya yerine dünyayı yokuş yukarı itmeye çalışan e, çok tanıdık bir figür tabii. E, Greta Thunberg'i görüyoruz. Hı hı. E, iki eliyle dünyayı, dünyanın deriye doğru kaymasını engellemeye çalışıyor. Yukarı doğru mu itiyor? E, bilemedim. Fakat tabii bu tabloda onun yeri olması şarttı. Evet, e, merkezinde aslında yer alıyor. Evet, evet. evet. E, petrol Kulesi'nin e, tam yanında bir Petrol Kulesi görüyorum. Petrol Kulesi'ne de dağcı kılığında tırmanan e, Venezuela Devlet Başkanı Maduro var. E, onun o e, beline sardığı ipe de tutunarak onun arkasından e, çalışan muha, muhalif başkan Juan Guaido e, görüyoruz. Hemen altında da Afrikalı bir kadın var. Kafasında taşıdığı Kasede sular içinde yüzen evlerin çatıları görülüyor. Ayrıca yine kafası ciliz, şey büyük kapalı, ciliz vücutlu böyle ağaç, bir Afrikalı ağaç. çocuk. Aç bir çocuk, evet o da dikmişti zaten. Yardım istiyor. Yine karikatürün en alt köşesinde de çılgınca devam eden bir boks maçı var. Şimdi boksörler ise... Amerikan bayraklı işte Mayotusuyla Donald Trump karşısındaki de Çin devlet başkanı Xi Jinping kimin kimi dövdüğünü ben anlamış değilim. Baya dövüşüyorlar. Trump yumurunu savurmuş fakat Xi Jinping de kartına göre almış. Hakem da Araya girmeye çalışan Kim Jongun'u görüyoruz, değil mi Kim Jongun evet. Kim Jongun evet. Kaza Trump'ın Trump'un yumurunu mu yemiş? Bir şey olmuş ya da başına evet, mı okşuyor? ...öyle bir durum var. Yani böyle kapsamlı... E, ...neredeyse 2019'un tüm olaylarını... E, ...anlatan bir karikatür. Fakat karikatürde tuhaf olan bir şey var. E, birkaç eksik var demiştim. Büyük bir eksik daha yok mu? Yok. Her var. şey tamam. Ne var? Tamam mı? <gülüyor> Geçelim o zaman. Ben <gülüyor> alışmıştım. E, özellikle yurt dışında... E, Gerçekten bizden çok bahsediliyor son yıllarda ve karikatürler çok sayıda çiziliyor Türkiye ile ilgili. Yani bir Türk bayrağı beklerdim, bir Türkiye beklerdim. Cumhurbaşkanımızı görmek isterdim burada hmm. ama yok. Yok. Evet. Atlamış Gargalo. Evet bu aynı ee, zamanda genel olarak da bu Gargalo'nun tablosu birazcık da hafif şeyi hatırlatmıyor değil bana. En azından Gernika tablosunu. Tabii tabii ve Gargolor'un bir e, karikatürünü anlatmıştım sene içinde Gernika'yı e, şey etmişti kopyalamıştı. Evet gene böyle bir hafif evet, kopyalamak evet. değil ama e, yani Pablo Ruiz Picasso'nun çok ünlü Gernika'sını hatırlatmıyor değil bu tabloda doğrusu. Tabii tabii evet. Evet maalesef. 2019'un özeti aslında bu. Evet. Yani görüntüsü bu. Resmi böyle çizilecek olursa herhalde böyle çizmek gerekirdi e, Vaskol Dergalı da büyük bir sanatçı. E, biraz e, dizine kahve falına bastırmak gibi bir iş yaptırdı ama evet, e, evet karikatür böyle bir şey. Ben... E, İzmir'le yılın kapanışını daha komik buldum ve e, geçtiğimiz eylül ayında Amerika'da i̇şte. yayınlanmış olan bir karikatürle e, yapmak istiyorum. Bilirsin, e, kimi insanların bir takım takıntıları vardır. Hani Bazen gayetten gelen bazı e, işaretler ararlar. Aslında hemen hepimiz zaman zaman böyle duygular yaşayabiliyoruz. Böyle bulutların birden aldığı şekil, örtüde aniden oluşan bileke, e, bir bitkinin ya da ağacın, görüntüsü. Bunlar hep çağrışımlar yapıyor. Ee, çay bardağının üzerinde oluşan köpüğü e, ne bileyim veya kahve fincanında e, oluşan bir köpüğü birisinin gözüne benzetip patlatmaya çalışırız falan. Sonra, sonra da bunu hayra ee, Zaman zaman yaptığımız bir şeyler bunlar. Şimdi Washington Post çizerlerinden Mike Lester e, bu olguyu çok güzel değerlendirmiş karikatüründe. Karikatürde orta sınıfa mensup Tipik bir Amerikalı karı kocayı sabah kahvaltısında görüyoruz. Adam beyaz panikası ile oturmuş gazetesine bakıyor. Aslında gazetenin tabi Eylül ayında çizildiği için bu karikatür. Manşette de İsveçli bir genç kızın kongrede konuşması yer alıyor. <gülüyor> Manşette evet. Bu arada kadın da ekmek kızartıyor. Ekmek kızartma makinesinden yeni çıkarttığı o toz ekmeğinin dilimini... Ee, üzerinde bakıyor bir yanık lekesi oluşmuş hafifçe ve kocasına sesleniyor böyle mutlulukla Artur bak ekmek bilimin üzerinde kurtarıcımızın, kurtarıcımızın görüntüsü var Şimdi adam başını gazeteden kaldırmadan lakayet bir şekilde soruyor ya, İsa mı yine hmm. kadının cevabı hayır Greta Thunberg <gülüyor> evet umut eylemdedir evet. umut eylemde aynen e, haftanın karikatürünü bu defa Demokratik bir şekilde se seçebilecek miyiz hocam? saatinde se konuştuk Biz en azından iki oyumuz var Bu Gargalo'yu seçtik Vasko Gargalo Peki o zaman 3 oy yetti. Ben de onu seçtim 3'te 3 üç, tamam Evet <gülüyor> Peki. Efendim ben e, tüm açıklığı e, Radyo dostlarına Yıl boyu gül gülümsetecek Güzel ve mutlu bir yıl diliyorum Hepinize başta size ve tüm e, dostlarımıza 2020'de buluşa, buluşmak ümidiyle i̇yi, iyi bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hoşça Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Rozental ile Haftanın Karikatürleri